Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Açık Radyo mikrofonlarından herkese merhaba. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programının bu haftaki yayınıyla sizlerleyiz. Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor. Ben de dernek adına Bora Kabatepe. Programa başlamadan önce bu haftanın destekçileri Onur ve Gamze Solmaz'a destekleri için tekrar teşekkür ediyoruz. Ayfuam 18. Dünya Organik Kongresi'ni konuşmaya devam ediyoruz. Giderek yaklaşıyor. Artık bir aydan kısa bir süre kaldı kongreye. Buğday Derneği olarak tüm hızımızla bu kongrenin hazırlıklarını yürütmeye çalışıyoruz. 15, 13-15 Ekim 2014 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek kongre. Organik köprüler kurmak temasıyla gerçekleşiyor. Ve Açık Radyo'da medya sponsorlarının başında geliyor. Siz de zaten duyurularını takip etme şansı buluyorsunuzdur sürdürülebilir bir gıda geleceği için organik tarımı ve diğer sürdürülebilir tarım uygulamalarını konuşuyor olacak kongre katılımcıları. 3000'in üzerinde katılım bekleniyor uluslararası düzeyde ve 300'e yakın bilimsel çalışma yine sürdürülebilir gıda geleceği konusunda bu kongre içinde sunuluyor ve tartışmaya açılıyor olacak. Ancak kongre 13-15 Ekim tarihleriyle sınırlı değil. Ön konferanslarla desteklenen daha geniş bir kitleye ulaşmayı hedefleyen bir programı var kongrenin. Tartışmaları herkesle buluşturmak üzere 10-12 Ekim tarihleri arasında bizlere kapılarını açan Yeditepe Üniversitesi'nde bazı ön konferanslar düzenlenecek. Biz de kongre öncesi programlarımızı bu ön konferanslara ve onlarla ilgili konulara ayırıyoruz geçtiğimiz hafta 11 Ekim'de düzenlenecek gıda toplulukları oluşturmak başlıklı ön konferansı konuşmuştuk. Ankara Doğal Besin Bilinçli Beslen ekibinin katılımcılarından Ayşegül Çerçi bizlere konuk olmuştu. Bu hafta da yine aslında aynı ön konferansın konusuna e, değen e, bir konu işleyeceğiz e, ve bu konuyla ilgili bir konuğumuz var. Çünkü Buğday ekibinin hazırladığı yeni bir web sitesi e, yayına girdi e, geçtiğimiz e, hafta gıdatoplulukları.org adresinden e, Buğday Derneği'nden Berkay Atik ile e, bu konudaki çalışmaları ve yeni içeriğini konuşacağız. Berkay hoş geldin. Sen derneğin kırsaldaki etkinliklerinin aslında çok önemli bir ayağını oluşturuyorsun. Bütün bunların arasında vakit ayırıp programa da katıldığın için çok teşekkür ederiz. Rica ederim, ben teşekkür ederim. Geçtiğimiz hafta başladık bu gıda toplulukları konusunu konuşmaya. Çünkü ön konferansların en ilgi çekenlerinden biri. 11 Ekim'de gerçekleşecek gıda toplulukları oluşturmak ön konferansı tam da bu zamana denk geldi. Gıda toplulukları nokta açılması. Ama bu tek başına bir proje değil aslında daha kapsamlı bir e, projenin çıktılarından yalnızca birisi. E, sen buğdayın topluluk destekli tarım konusundaki çalışmalarından ve bu web sitesinin yaratılmasını sağlayan projeden bahsedebilir misin? Tabii. Seninle de dediğin gibi aslında bu site e, yaklaşık bir buçuk yıldır sürdürdüğümüz bir projenin meyvelerinden sadece bir tanesi. Bu projeden biraz bahsetmeden olmaz açıkçası. Neden böyle bir site yaptık, nereden çıktı onu anlamak için o projeyi de anlamak lazım. Doğal ve yerel ürüne güvenli ve aracısız ulaşım projesi dedik. Biraz uzun bir isim var ama aslında projenin ismi her şeyi anlatıyor. Doğal ve yerel ürüne güvenli ve aracısız ulaşım. Küresel çevre fonu, küçük destek programı görüyoruz. Desteğiyle sürdürdüğümüz bir projeydi bu. E, projenin amacı da doğa dostu üretim yapan e, çiftçiyi, küçük üreticiyi e, bu ürünü talep eden bilinçli e, tüketicilerle, şehirlilerle e, aracısız olarak e, bir araya getiren modeller ortaya koyabilmek istedik. Bu kapsamda projede birçok şey yapıldı aslında. Hepsinin detayına girmek belki e, şu an mümkün değil vaktimiz kısıtlı olduğu için ama çok kısa kısa e, bahsetmek isterim aslında. Çanakkale e, pilot bölge olarak seçildi ve burada Çanakkale Ekolojik Yaşam İnisiyatisi, kısa adıyla Çayek adında bir e, topluluğun oluşmasına ayak olundu. Bugün hala bu topluluk bağımsız olarak tamamen Çanakkale kentlilerinin bir sivil inisiyatifi olarak faaliyetlerini sürdürüyor ve ne yapıyor? Çanakkale kırsalında üreten, doğa dostu şekilde üreten üreticiyi Çanakkale'li kentliyle bir araya getiriyor yüz yüze olarak ve aracısız bir gıda erişim ağı kurulmuş durumda ve gitgide genişliyor. Şimdi bunun dışında Türeticinin El Rehberi adında bir yayınımız oldu. Ee, kitap şu anda e, edinilebilir. Yeni basıldı. E, bu da aslında projenin önemli çıktılarından biri. Çünkü e, önemli bir tanımın içine açıyor aslında. Türetici diyorum. E, e, özellikle tüketici değil. Bu da Slow Food'dan Carlo Petrini'nin e, ortaya koyduğu bir tanım. Biz çok seviyoruz ve bunu yaymak istiyoruz açıkçası. E, türetici dediğimiz aslında bir e, Pasif bir tüketici değil, üretim sürecine azami ölçüde müdahil olan e, aktif bir e, alıcı veya kullanıcı. Kesinlikle tüketici e, demek istemiyoruz. E, daha yani edilgen değil, etken bir e, kişiden bahsediyoruz. Nasıl etkileri bu, olabiliyor bu alışveriş içerisinde? E, bir kere... Aldığı her ürünü sadece gıda değil aslında zaten de birçok konu başlığını kapsadığı aslında giyimden, kozmetiğe, temizlikten ulaşıma kadar ee, hangi alışveriş içerisinde bulunuyor olursa olsun bir kere sorguluyor ve sorguladığı için üretim sürecini değiştirme gücüne sahip bunu üreten kişiye de fark ettiriyor. Dolayısıyla iş çok daha etkileşimli bir hale geliyor ve bu alışveriş tüketen değil, türeten bir alışveriş olmaya başlıyor. Burada sadece gıda veya işte metal olarak düşünmeyelim, bunun sosyal etkileri belki bir o kadar önemli yani bir muhabbet kuruluyor doğrudan aracısız olarak bir alışveriş olduğu için muhabbet kuruluyor ki bu bugünün e, alışmış olduğumuz düzeninde çok aslında e, nadir bulunan bir şey. Yani bugün süpermarketten bir elma aldığımızda sadece kasadan bir dıt sesi e, duyuyorken e, belki bu tip sistemlerde e, yani elmanın üreticisine kadar gidip e, bu muhabbeti dediğin gibi kurup aslında sosyal bir etkide yaratmak mümkün oluyor. Aynen öyle o elmayı nasıl ürettin elma kurduğuna karşı ne yaptın işte esenim ağacına gibi verdiğini vesaire vesaire aklınıza gelen her türlü soruyu sorup cevabını alma imkanını buluyorsunuz ki bu dediğim gibi süpermarkette asla mümkün değil bu rehber dışında ve çay ek dışında iki önemli faaliyet daha vardı proje kapsamında bunlar 2013 ve 2014 bahar aylarında Çanakkale Bayramiç'te gerçekleştirilen çalıştaylardı. Türkiye'nin birçok yerinden Farklı tipte gıda toplulukları temsilcileri buraya katıldılar ve e, işte kendi örneklerinden bahsettiler. Yaşadıkları sorunları tartıştılar. Bu sorunlara çözüm önerilerini e, paylaştılar. E, ve en önemlisi bu gruplar arasında ilk defa bu kadar somut bir iletişim ağı kurulmuş oldu. Bu da zaten projenin hedeflerinden biriydi. E, ve son olarak işte belki son meyve de bu gıdatoplulukları.org sitesi. E, sitede bu az önce bahsettiğim projeden detaylı bir şekilde bahsediyor e, dolayısıyla e, bu projeyi merak edenler bu siteden bilgi alabilirler ama projenin de ötesinde e, somut olarak Türkiye'de ve dünyada bu gıda toplulukları kimler e, nasıl yapıyorlar e, siz bir gıda topluluğu kurmak istiyorsanız bunu nasıl yapabilirsiniz gibi konularda e, sade ama e, kapsamlı bir kaynak oluşturmaya çalıştık Umarız herkese faydalı olur. Özellikle bunu herkesin yani konu hakkında derin tecrübesi veya bilgisi olmayan herhangi birinin rahatlıkla anlayabileceği sadelikte bir içerik kurgulamaya çalıştık. Dediğim gibi umarım hayırlı olur. Ben de siteyi inceleme fırsatı bulundum. Ben de aslında şehirde sağlıklı ve adil gıdaya nasıl ulaşacağını yollarını arayan bir insanın ve çoğunlukla adresim buğdayın ekolojik pazarları oluyor. Ama bu siteye daha yani daha toplulukları konusunda herhangi bir tecrübem olmayan bir gözle baktığımda sanki her şey oradaymış gibi geldi yani iyi örnekleri de görebiliyorum daha önce yaşanan problem nedir onları da görebiliyorum mevcut gıda topluluklarına ulaşmak için iletişim adreslerini orada görebiliyorum dolayısıyla ben siteyi incelediğimde benim aklımda yanan ilk soru yani demek ben de yapabilirim yani ben de eğer istesem gerçekten niyet edip etrafımda bir topluluk oluştursam bunu yapabilirim ve kendi gıda topluluğumu oluşturabilirim şeklindeydi. E, sitenin de en e, benim ilgimi çeken kısımlarından biri bir gıda topluluğu oluştururken nasıl adımlar vardır? Hani ufak ufak tavsiyeler. Biraz belki bundan da bahsedersek hani daha geçmişte e, yapılan hataları da hem belki bunların içinde bulabiliriz. Hem de ilk atılması gereken adımlarla ilgili ipucu vermiş oluruz. Evet, belki istediği en önemli bölümlerden biri bu. Ama e, şunu söylemek lazım. Şimdi her ne kadar bu balüminada gıda topluluğunuzu kurun olsa da veya adım adım açıklamaya çalışsa da en sonunda da söylediği gibi bu işin bir altın formülü yok bir standardı yok Türkiye'de de dünyada da her toplulukta farklı uygulamalara rastlayabiliyoruz dolayısıyla biraz bu topluluğu kuran kişilerin ne katacağına ve nasıl şekillendireceğine bağlı ama biz hani genel olarak rastlanan bir takım adımları burada sıraladık ee, yani işe nereden başlamak e, mümkün olabilir diye. Ee, yani çok kısa kısa anlatmak gerekirse tabii ki e, alı üstüne bir topluluk bu. Bireysel olarak yapabileceğiniz bir şey değil. Ee, sayısı size kalmakla beraber bir ...toplum konuşturmaya başlamanız gerekiyor. Bazen aslında hazır bir topluluğunuz da olabildiğinizde... ...işte iş arkadaşlarınız... ...komşularınız gibi. Bunları ortak bir amaç etrafında toplayıp... ...ki burada da amacımız gerçek gıdaya erişmek, Bunu talep eden, bunu isteyen... ...bu konuda heyecan olan herkesle... ...bir araya gelebilirsiniz. Bunun sonrasında tabii... Oturup konuyu somutlaştırıp grubun kriterlerini belirlemesi lazım. Yani doğalgıda diyoruz burada ama işte o doğalın kanımını herkes farklı yaptığı için kırmızı çizgileri hep beraber çizmesi lazım topluluğun. Bu doğrusu zaten kriterler ortaya çıkıyor. Bir yandan katılımcı sertifikasyonu da aslında içinde barındıran bir süreç oluyor. Kendi standartlarımızı belirlemiş oluyoruz. Evet tabi bu standartları ne kadar detaylandırdığınıza, derinleştiğinize bağlı e, yani herhangi bir kimyasal ilaç gibi kullanılmasın, yali tohum olsun diyerek çok kısa bir kriter seti de Ama daha detaylı e, işlerseniz konuyu aslında sonunda bir, bir nevi sertifikanız e, oluşuyor. Yani bu kriterleri e, karşılayan üreticiye verdiğiniz bir tasdik var. Ve bu e, katılımcı onay sistemi dediğimiz bir model aslında. Doğrudan katılımcının yani bir sertifikasyon şirketinin değil doğrudan bireylerin e, gidip bu bu tasfiği e, vermesi anlamına geliyor. Ortada bir sertifikasyon, o, sertifika olsa da olmasa da burada önemli olan aslında onayın katılımcı tarafından verilmiş olması e, tamamen şeffaflık ve güven üzerine dayalı tabii ki bu sistem. Ama e, yerin olarak uygulandığı zaman muhakkak etkili olacak bir sistemden bahsediyoruz. Diğer adımlarda zaten e, göreceksiniz bu kriterlerin önemine değiniliyor. E, tabii daha sonra eğer e, yani tüketici tarafından başlamışsa bu adımlar bir üretici e, bulmak gerekecek. Bir veya birden fazla. Bu da yine grubun ihtiyaçlarına göre belirlenecek. E, bu üreticileri de bulabileceklerine dair birkaç ipucu verdik. E, bunları da ileride çeşitlendirmeyi e, arzu ediyoruz. Bu e, Tabi bu topluluk tüketici değil, üretici tarafından da kuruluyor olabilir. O zaman da üreticinin kendine alıcılar veya türeticiler bulması gerekecektir. Bununla ilgili de ipuçları verdik. En sonunda da belki en önemli konu aile olabilmek diye bir bölüm bir adım koyduk oraya ki bu bizim Çanakkale'de ki pilot uygulamamızda da çok net bir şekilde gözlemlediğimiz bir hadise. Yani aile olabilmek artık aradaki o alıcı satıcı alan veren ilişkisini aşıp abi kardeş, arkadaş olabilmek demek. Burada da tabii bunun tatlı tarafları olduğu gibi sıkıntılı tarafları da olabiliyor. Hı. Ve bu süreçte açıkçası yaşarken öğreniyor grubun bireyleri. Son olarak bu işin işte bir takım sorunlar, sıkıntılar doğurabileceğini ama hepsinin aşılabileceğini e, ve bu konuda bir takım hani dikkat edilmesi gereken noktaları da e, sıralayarak bu bölümü bitirdik. E, yani sırf bu bölümü okumak dahi aslında kafanızda bir şeyler canlandıracaktır e, ve umarım heyecanlandıracaktır e, diyorum. E, ve e, senin de aslında söylediğin gibi bu çok da zor bir iş değil. isteyen herkes... Millet olan herkes bir gıda topluluğu kurabilir. Evet bu aile olmak kısmı geçen hafta da geçmişti. Ayşegül Hanım'la konuşmamızda bunu bir sofraya beraber oturmaya benzetmiştik aslında. Hem türeticilerle hem üreticilerle birlikte dediğin gibi her sofrada olduğu gibi burada da ufak şeyler olsa bile aile olduktan sonra o sofranın etrafına oturduktan sonra süreç içinde bunlar da çözülebilir şeyler olarak devam eder herhalde. Dediğin gibi iyi ve kötü örnekler de onlara da ulaşmak mümkünse de. Gıda toplulukları org üzerinden bugün Berkay Etik konuştuğumuz adımların hepsini görebilir ve bu iyi kötü örnekleri inceleyerek siz de gıda topluluğunuzu oluşturmanın ilk adımlarını atabilirsiniz. Berkay. Çok teşekkür ediyoruz verdiğin bilgiler için Ve projedeki tüm emeklerin için Ben teşekkür ederim Bu konudan Bahsetme fırsatını verdiğim için Evet Berkay gıda toplulukları nokta Toplulukları.org üzerine Ve gıda toplulukları kurmayla Kurmanın adımlarından Bahsettik İkinci yarısında programın iFoam Dünya Organik Kongresi öncesindeki ön konferanslardan bahsetmeye devam edeceğiz. Ama önce bir müzik arası verelim. Neşet Ertaş'tan dinliyoruz. Sevda olmasaydı.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 O yar darar da gömül yâriyi yarar O yar darar da gömül yarar Bu dünyada sevmeyenler ölünce neye yarar Ölmeden sevmeyenler ahlette neye yarar Tardan esi tanesi de seviyor merda. Gözellerin içinde de sevdiğim bir tanesi. Sure. Mm -hmm. Ve seviyorum merdanesi Gözellerim içinde Sevdiğim bir Tavranesi Tohumdan Asa'da ekolojik yaşam programına Devam ediyoruz müzik arasından sonra Dün aramızdan ayrılışının ikinci yıl dönümüydü Neşet Ertaç'a kulak verdik Biz de kendisini programdan bu şekilde Anmış olalım Evet programın ilk yarısında Buğday Derneği'nden Berkay Atik konuğumuzdu. E, Ifoam Dünya Organik Kongresi öncesindeki ön konferanslardan biri olan gıda toplulukları oluşturmak e, konusunda buğdayın e, yeni açılan e, bir sitesinden konuştuk. E, programın ikinci yarısında e, sizlere e, diğer ön konferansların e, duyurularıyla ...devam edeceğiz ve programı kapatacağız. Ee, dediğim gibi... ...13-15 Ekim tarihleri arasında... ...gerçekleştirilecek 18. ...Ayfam Dünya Organik Kongresi. Ancak buradaki... E, ...bilgileri e, hem daha geniş... ...bir tabana yaymak, tartışmayı daha genişletmek... E, ...ve kongreye de... ...aslında e, ön veriler sağlamak... ...amacıyla e, 15 adet... ...ön konferans gerçekleştiriliyor olacak. 10-12 Ekim tarihleri arasında... ...Yeditepe Üniversitesi'nde... E, ...çoğunluğu Yeditepe Üniversitesi'nin... 26 Ağustos kampüsünde e, olacak. Bunlardan e, ilki e, son iki programdır bahsettiğimiz e, gıda toplulukları oluşturmaktı. Tekrar duyurusunu yapalım. 11 Ekim Cumartesi tarihinde e, 9.30-18 saatleri arasında Yeditepe Üniversitesi'nin 26 Ağustos kampüsünde. Ama bundan e, kısıtlı değil tabii. Dediğim gibi bunun dışında 14 ön konferans, e, konferans daha var. E, bunların bazılarından e, bahsederek programa devam edeceğiz. Ee, bahsetmek istediğimiz ilki Sivil Forum e, adı altında 10 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek 9-18 saatleri arasında. Buğday Derneği e, çağrıcılığıyla düzenlenecek bu forumu aslında 2013-2014 yıllarında da 4 hazırlık to toplantısıyla e, tanımıştık ve buna hazırlanmıştık. E, bu toplantılarda e, tema olarak... Kent-kır ilişkisi, ilişkisinde ekolojik dönüşümü yakalamak e, teması belirlendi. Henry Böll Stiftung'un da desteklediği sivil forum Türkiye'de yerel ve ulusal ölçekte organik tarım ve ilgili konularda faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlenmelerini bir araya getirmeyi e, amaçlıyor kent ilişkisinde ekolojik dönüşümü yakalamak temasına ilişkin sekiz başlıkta gün boyu gerçekleştirilecek tartışmalar olacak. Ve bu sekiz başlıktaki e, tartışmalar sonucunda bir manifesto hazırlanacak ve bu manifesto Dünya Organik Kongresi sırasında da okunarak tüm katılımcılarla paylaşılacak. Bu forumun detaylarını önümüzdeki hafta programımızda Buğday Derneği'nden Oya Ayman'la konuşacağız. O yüzden e, sizlere diğer ön konferansların e, Duyurularıyla devam edelim. İlgi çekici bir diğer ön konferans, küresel GDO tartışmasında AIFoAMı güçlendirmek adıyla düzenleniyor. 11 Ekim Cumartesi günü 14-18-30 saatleri arasında yine 7 Tepe Üniversitesi 26 Ağustos kampüsünde düzenlenecek. AIFoAM tarımda genetik mühendisliği kullanımına hayır diyor. Biyosfere olan etkilerinin belirsizliği, tohumun şirket tekeline girmesi, biyoçeşitliliğin azalması gibi çeşitli sebeplerle GDO'ya hayır görüşünü savunan Ayfuan bu ön konferansta GDO kampanyalarının son durumunu paylaşacak katılımcılarla ve GDO kampanyalarında izlenmesi gereken yöntemleri tartışmaya açacak. Daha etkili kampanyalar nasıl yürütülebilir, nasıl daha etkili bir hayır sesi çıkarılabilir sorusuna cevap arayacaklar bu ön konferansta. Çıkan sonuçlar, yerel de e, ilgilendirdiği için Türkiye'deki GDO karşıtı hareketinde yakından takip edeceği bir ön konferans olacak. Katılım ücretsiz ve e, kongrenin web sitesinden gerçekleştirilebiliyor. E, 11 Ekim Cumartesi günü bu da. Bir diğer ön konferans kırsal kalkınma için organik aile çiftçiliği ve adil ticaret yine Ayfuan ve fibil gibi e, ekoloji camiasında çok önde gelen kuruluşların çağrıcılığıyla bu da 12 Ekim pazar günü 9-17-30 saatleri arasında Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos kampüsünde olacak. Birleşmiş Milletler bildiğiniz gibi gıda tarım örgütü vasıtasıyla 2014 yılını aile çiftçiliği yılı ilan etmişti. Zira aile çiftçiliği ve küçük ölçekli tarım endüstriyel tarımın yıkıcı etkilerinin panzelektörü olarak kabul ediliyor artık. Bu kapsamda kırsal politikada söz sahibi olan paydaşlar bu ön konferansta bir araya gelecek. Organik tarım ve adil ticaretle ilgili kalkınma gündemlerini ele alacak ve daha geniş bir etki alanına sahip olmak için ileriye dönük gündem maddeleri oluşturulacak. Yine Kongres sitesi üzerinden bu ön konferansa da kayıt olmak mümkün. Peki e, en ilgi çekecek konuşmacılardan biri şimdi bahsedeceğim ön konferansta Türkiye'de bütüncül yönetim doğadan ilham alan dahiyane yaklaşımlarla ekosistem onarıcı tarım e, başlığıyla gerçekleştirilecek. 12 Ekim pazar günü e, 13-17 saatleri arasında yine Yeditepe Üniversitesi'nde Anadolu Meraları e, Savoriye İstitüsü'nün Türkiye'deki uygulayıcısı ve Orman Evi Derneği e, bu ön konferansın düzenleyicisi. 1970'lerden bu yana altı kıtada 15 milyon hektara yakın arazide uygulanan bütüncül yöntemin fikir babalarından Alan Savory katılacak ve o gerçekleştirecek atölyeyi. Bunun çağrısı için aslında Anadolu meralarına kulak verelim nasıl bir çağrı yaptıklarını. Onarıcı bir tarımın mümkün olduğuna inananları, ekolojistleri, hayvancılığın içinde bulunduğu kısır döngüden yaşam kalitelerini de yükselterek çıkmak isteyen büyük-küçük tüm sürü sahiplerini, doğa koruma ve sürdürülebilir onarıcı tarım alanında çalışan sivil toplum örgütlerini, kırsalda şenlikli ve müreffeh bir hayat hayal edenleri, akademisyenleri, iklim değişikliği aktivistlerini, daha yeşil bir yarının hayalini kuranları… Kısacası bu dünyayı hep beraber yok edeceğimiz ya da hep beraber bereketlendireceğimiz herkesi 12 Ekim'de Savory ile tanışmaya, yarım asıra yaklaşım deneyimlerinden faydalanmaya ve bütüncül yönetimi keşfetmeye çağırıyoruz. Atölyede Savory Enstitüsü'nün Türkiye'deki ilk ve tek gözesi olan Anadolu meralarının pilot uygulamaları da bundan elde edilen bulgular da paylaşılacak. Ekonomik olarak karlı, ekolojik olarak sürdürülebilir, toplumsal olarak da faydalı bir hayvancılığın nasıl mümkün olduğunu Alan Savory'den dinleme şansını bulacaksınız. Önümüzdeki hafta ön konferans duyurularımızla ve iFoam'dan haberlerle devam ediyor olacağız ama bu haftada yine programı %100 ekolojik pazarlarımızı duyurarak kapatalım. Cuma günü Bakırköy'de, cumartesi günü Şişli Feriköy ve yeni yerindeki Beylikdüzü pazarında, pazar günü ise Kartal ve Küçükçekmece'deki ekolojik pazarlarımıza gelerek organik ürünlerle tanışabilirsiniz. Teknik ekipte bana yardımcı olan arkadaşım Volkan Ağar'a teşekkür ediyorum. Herkese iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın. Tohumdan hasada ekolojik yaşam. Hazırlayan ve sunan buğday ekibi.